Güvercin kız, bir varmış, bir yok. Dünyanın en güzel yerinde üç yanı derya deniz, halkı temiz, koyunları kuzuları temiz, sebzesi meyvesi bol, suyu ve havası güzel, özel mi özel bir ülke varmış. Bu ülkenin başında da akıllı, adaletli genç bir padişah. Sanılır ki Tanrı bunca iyiliği, bunca güzelliği bir ülkeye verince o ülkede yaşayanların hiç derdi tasası olmaz. Şu işe bakın ki en büyük dertli de ülkenin padişahıymış. Derler ki mutluluklar paylaşıldıkça büyür. Dertler paylaşıldıkça azalır. Zavallı padişah kimseyle paylaşamadığı için derdi büyümüş de büyümüş. Vezirleri kafa kafaya vermiş, düşünmüşler. Bir çıkar yol aramış, bulamamışlar. Baş ''Padişahımız hekimbaşını babası bilir. Saygıda kusur etmez. Derdini de açsa açsa da açar. Varıp konuşalım hekimbaşıyla.'' demiş. Varmışlar hekimbaşının yanına. Vezirleri dinleyen hekimbaşı, ertesi sabah çıkmış padişahın huzuruna. ''Sevgili padişahım, günden güne zayıflıyorsun. Seni bir güzel muayene etmem gerek.'' demiş. Sırtını dinlemiş, göğsünü dinlemiş, tansiyonunu ölçmüş... Her seferinde de Allah Allah diye hayretle söylenmiş. Padişahım sen elime doğdun. Onun için seni oğlum bilirim. Herkesten çok severim. Bilirim sen de beni çok sever sayarsın. Bundan cesaret alarak söylüyorum ki fiziksel olarak hiçbir şeyin yok. Ama seni üzen her neyse öğrenmeden buradan çıkmayacağım haberin olsun demiş. Padişah derin derin içecekmiş. Ah, derdimin çaresi yok demiş. Hekim başının merakı daha da artmış. Bir baba gibi ellerini padişahın omzuna atmış. Evlat, derdini söylemeyen derman bulamaz. Hele bir yol anlat bana demiş. Ama padişah anlatamam demiş. Anlatamam demiş de başka bir şey dememiş. Akıllı hekim başı bakmış ki padişahın anlatacağı yok. Fazla da üstüne gitmemiş. Ama padişahı üzen şeyin ne olduğunu öğrenmeyi de aklına koymuş. Merakla kendini bekleyen vezirlerin yanına gitmiş. Demiş böyleyken böyle. Bu gece gizlice padişahımızın odasına girip saklanacağım. Onu üzen şey neyse bulacağım. Ama aramızda kalmalı. Kimse duymamalı demiş. Hekimbaşı padişah yatmadan önce gizlice odasına girmiş Kalın pencere perdelerinden birinin ardına saklanmış. Az sonra padişah gelmiş. Odasının arka bahçeye bakan balkonuna çıkıp gökyüzüne bakmaya başlamış. Derken karanlığın içinden bembeyaz bir güvercin çıka gelmiş. Padişahın uzattığı koluna konmuş. Padişah güvercinin gagasına bir öpücük kondurmuş. İşte o anda inanılmaz bir şey olmuş. Güvercin bir genç kıza dönüşmüş. Padişahla birbirlerine sarılmışlar. Uzunca bir süre öyle kalmışlar. Sonra güzel kız padişahın koluna oturmuş. Oturur oturmaz da yine güvercine dönüşmüş. Ve iki gözü iki çeşme ağlayan padişahı orada bırakarak pır diye uçup gitmiş. Hekimbaşı geldiği gibi sessizce terk etmiş odayı. Doğruca vezirlerin yanına gitmiş. Gördüklerini bir bir anlatmış. Padişahımızın derdinin ne olduğunu öğrendik. Ama elimizden bir şey gelmemesine acı demiş. Umutsuzluğa düşmüşler. Hekim başı vezirlerine sinirlenmiş. Beyler hemen umutsuzluğa kapılmayın. Her derdün çaresi bulunur demiş. Ayrılmış yanlarından. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken. Aklına ikiz dağların koyağında yaşayan sessiz dev gelmiş. O gece bir güzel uyku çekip sabah erkenden yola düşmüş. Az gitmiş uz gitmiş sonunda varmış ikiz dağlara. Hey sessiz dev neredeyse çık ortaya. Düşman olarak değil dost olarak geldim diye bağırmış. O sırada koca bir el onu kavradığı gibi havaya kaldırmış. Bir de bakmış ki sessiz devin gülen gözleri ona bakıyor. ''Ben hayatımı kurtaran birini unutmam hekimbaşı. Şimdi dile benden ne dilersen.'' demiş. Hekimbaşı da padişahın odasında gördüklerini anlatmış. Güvercin kıza bu büyüyü yapanı ve çaresini bulmasını istemiş. Sessiz dev, ''Bundan kolay ne var? O büyüyü yapan cadıyı da yaşadığım ağarayı da biliyorum. Sen o işi oldu bil. Başka bir diyeceğim varsa onu söyle.'' demiş. Hekimbaşı sessiz de ve teşekkür edip oradan ayrılmış. Geldiği yollardan geri dönmüş. Kente varır varmaz hemen saraya koşmuş. Bakmış ki vezirler bahçede onu beklerler. E, nerelerdesin hekimbaşı padişahımızın sana bir müjdesi var demişler. Doğruca padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah hekimbaşının yanına koşup ellerine sarılmış. Hekimbaşı gel sana derdimin çaresini göstereyim demiş almış götürmüş odasına. Hekimbaşı baksakı güzeller güzeli güvercin kız karşısında durmakta. içinden sağ olasın sessizdi. Umduğumdan da çabuk bozdum büyüyü demiş. Hemen o gün düğün hazırlıklarına başlanmış. Tam 40 gün 40 gece düğün yapılmış. Padişahla güvercin kız ermişler murada. Darısı tüm aşıkların başına.